Biz kafayı koyuyoruz barzı, şey diyoruz? Bu defa öyle okuyalım <gülüyor> inşallah. Kainat <tahrikaya> Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu, tayyibelerine, eline, ashabına, bütün peygambere anizam, i kiram. Annelerimiz, babalarımız, akrabayı talih ahirete irtihal edenlerin ruhlarına, bütün mümin ve müminatın ruhuna, Rıza'l-Lahi Teala, ce ceğ çağan olsun şuradan abi Ya'ud billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühellezine amenu tequllah ve teû ileyh el vesile. Ecahidû fi sebîlih le'allekum tuflihun. Tebagallahu'l azim bellana rasulun nebiyü'l kerim. Bizi yırttan var eden, varlığından haberdar eden Halide Zülcelalımız Kur'an-ı Kerim'inde ayeti Celile-i Cemile'sinde ne buyuruyor? Sıtkıla dinleyelim. ''Çeşmelerde bardağın doldurmadan korusan, bin yanında durursa kendi donası da. Öyle çeşmenin ağzına destini vermek lazım. Koldurur o zaman Rabbimiz'in. Bu an Rabbimiz'in. Biz Allah'ımız'ın. Nisanlar Allah'ımız'ın. Verdiği akıl Allah'ımız'ın. Hiç sevmimiz yok. Hiç nan, hiçbir şeyimiz yok. Yalnız kendimize nispet etmekle günahkar oluyoruz. Onun için Allah'ımız Ayet-i celilesini okuyoruz. <gülüyor> El-Mullahtan katndan nazarını, tefsirini, izamını verdiği manaları da <gülüyor> okuyacağız. <gülüyor> ya eyühellezine amanu. Ey şerefi imanla şeref ya bulan kullarım. Allah bizi yarattı ya. Böyle başı boş bıraktı Peygambersiz olmaz. Peygamber gönderdi. Peygamberin eline Peygamberin eline, kalbine Kur'an-ı Kerim'i verdi. Kur'an-ı Kerimle bizi devam etti. Hayır belli, şer belli. Zarar belli, kar belli, cehennem belli, cennet belli. Yetti bir kat. Yani oraya varınca ne uyum ya bak be, sen etsin ben işte böyle cehenneme gönderiyorum diyecek yerine koymadım. Yani bunların hepsini size duyurdum bir kat diyor Allah. İtiraz edeceğiniz bir şey yok nefsinize uydumuz kendinizi cehenneme layık ettiniz. Sen cennete gelin diyor. Siz Resulullah'ın ardına düşmediniz de şeytanın ardına düştüğünüzden böyle oldu. Onun için kardeş, şeytanı bırakalım, Allah'ımıza uyalım. Allah'ımızın gösterdiği yolda giderek inşallah kurtulur, gidelim. <gülüyor> Resulullah'la bırakıvermediği işi. Şey. <gülüyor> Sıd-ı Nazım'a devretti, Umar-ül Fahri'ne devretti, Osman-ı devretti, ali murtazaya devretti, Sahabe'ye devretti, Tabi'ine devretti, Müştehid'ine devretti, Mutlu cihanlara, cihamlara, kavs kavslar zanlara, kutla akıtlara. Şimdiye gelema, gelene kadar ulemayı zahir ve batına böyle tevdi etti, bunlara doğru yolu gösterindi, gösteriyorlar bize. Allah o yoldan gitmeye, ilmu abba etsin inşallah. <gülüyor> Hadi esad yer bile, utse sırralı aziz efendimiz. Tabi diyor. Bir akıl olursa, bir de nefs ile şeytan olursa, iki kez bir daşa bela olur. Siz namazda huzursuzluğumuz, evde huzursuzluğumuz, işinizde huzursuzluğumuz, nefse uyuşumuz, şeytana uyuşumuz hep ondan olur. Çünkü o zorla diyor cehenneme götüreyim diye, İmansız öldürüyüm diye zorla diyor, kahrolsun. Bilirsiniz de Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh efendimiz Cihad etti geliyordu Ya Ali Buyur Ya Resulallah Fedake ebi ve ümmi ve nefsi nefsim Anam babam kurban olsun Küçük cihadı yaptık da büyük cihada başlıyor şimdi olmaz tabi Sohbetimizi çekmeyeyim yani, Fatiha deyince o zaman Şahin'e verdi. <gülüyor> Aman ya Rasulallah. Büyük cihad ettik zannediyorduk. Yok küçük. Öyleyse Rusya'yla mı, Mustafa'yla mı yapacağız? Amerika'yla mı yapacağız? Hayır, hayır. Onlar da küçük. Anlayalım ya Rasulallah ne hal küçük. Onlarla cihad eder de harbe girişiysek Ölürsek şehit oluruk, öldürürsek gazi oluruk. Ama benim diyeceğim bir düşman var, onu öldürürsek gaziyi ekber oluruk, o bizi öldürürse imansız öldürür. Onun keyfinde ölürsek Allah korusun çok fena ölür. Kim o? İçimizde olan dedi ne mi? Bu nefsi öldürmenin için uç gitmeye imkan yok diyor Hac Hasan Efendimiz bir kutlu cihana teslim olur. O deve kuşuna benzer. Yük götür dedim mi? Dabanının şeyini, kanadını gösterir ben kuşum der. Erenlerle uç dedim mi? Dabanını gösterir ben deveyim der. Ne pis bu kadar itirazlı içeride. Ne uçar, ne yük götürür. Azla laf sahi celal versin, nana çekeyim canım, bu kadar da olmazsa, nedir? Ya Götürememdir. Her ellerle uç, haydi gidelim Yahya'nı ziyaret edelim, filan. Benim manilerim çok, dükkanlarına bakayım, şey mi edeyim, kardeşim öyle siz gelin, filan deyip, ne uçar, <gülüyor> ne yük götürür, öyle bir diyor şey. Bunu diyor, bu kadar itirazlı olan düşmanınıza diyor, bu düşmana diyor, ancak şimşide hakikat, hakikat kılıcı, bu kucakhanın kılıcı keselem lazım. İşte çok dediğim Allah, kurban olduğum Allah nefse uydurmasın, ayağımızı kaydırmasın. <gülüyor> Ey şerefi Allah, şeref diab olan kullarım, ya iyi hüllerine hemen ittaqullah, Allah'tan kor, Allah'tan kor, kendi Allahımız, kendi buyuruyor benden korkma bunlar. ne için kendini yaktığında dağlarda duruyor Senden korktum ya Rabbi. Kork, kurhanları affettiğimi bilmedin mi sen affettin diyor Allah. Allah korkusu bir girse içeriye Allah korkusunun girdiği belli olan şey günahlardan bir kaçmaya başlasan sevapları işlesen şöyle devam edelim kitaptan devam edelim. Allah'tan sakının menhiyetten kaçının da Allah'tan sakındığınız, Allah'tan korktuğunuz belli olsun kullarım. Ve tegû Allah'a takarruf için vesile arayın. Allah'a kavuşmak için içerinizde bir içinde Allah'ın muhabbete girmesi için vesile arayın. Allah girsin buraya kalbi için. Ben diyor yere göğe ama Mü'min-i Müttakî'nin kalbine sığarım diyor hadisi kursusunda Ma ve saniye, ve semâhî Ya a, semâhî yerler beni almadı Mü'min-i Müttakî'nin kalbi aldı. Geçen ne gitmiş teyp ya, e, bant ya Konya'da bantın bir yüzü sırf alemi ekber, kalbin alemi ekber olduğundan konuşmuşsun böyle Nasıl büyük olduğunu, Efendimiz nasıl gösterdiğini birer birer haber verin doktorlar bu yüksek islam en yani, şeylere durmuş sertler neler pek çok olur, tabi bir kişi belki daha zor olacak, birkaç yüz kişi var Şimdi <gülüyor> sığmaz kardeş, şöyle Allah'a takarrup için, Allah'a kavuşmak için, Allah'ın rızasına kavuşmak için vesile arayın Hakkın rızasına nailiyet için ibadet ve taatta bulunun da ah, Umar Nasuh bilmem şeyi güzelce dikkat göstermiş oluyor. Ama aşağı geniş oya ineceğiz inşallah. Ve cahidu fi sebilihi ve cahidu fi sebilihi Allah yolunda mücahide yapınız. Allah yolunda cihat edin. İşte Kafirlerle mücahede yapın, cihad edin, savaş edin. Şeytanla cihad edin, savaş edin. Ona fırsat vermeyin. Amin. Bismillah. Inşiratanu Rajeem. Bismillah. In Rrahmanu Rrahim diye. Nefsinle cihad et. Nale diye. geçen bir gün gittimiz oluyor inan. Bu inan etinden 60 -Yep küfte dönmüşler. Ansha, Ansha, kızımız onu güzelce yağın içinde halletmişliğe bezlemeye getirdi. Birini ikisini dedim. Sana vermeyeceğim dedi. İlle vereceksin diye mi yiyor? Hastam mı ya yemiyorum dedim de Ama yemiyor ya şu adam. Aynı diyor, nefis diyor. Süt emen. İmam bu sirazıtlar. Süt emen çocuğa benzer. O yersen memeleri ne emer? Şöyle atıverdi mırtıyanına, ee ee deyicik bakasının başına bir şey sürdü mü? Birden ne karışırdı, hemen nasıl öyle ayırılır. On yaşına kadar diyor, mene tabuz gelmiş diyor, anasını yıkar emermiş. Nefis böyle fırsatını bulursa seni emer durur. Yani sabahına kaldırmaz, gözümü koydum. İşte şafak attı, kahretsin okur canım. Yok ille emzilecek. O da emzilecek ve bunu için kardeşim az yiyiz, az söyle, az yiyiz, nefsinizi görsün ya. Ya. Necahidü fî sebîlihî, Allah yolunda mücadele yapınız. Leallekum tüplihûn. Leallekum tüplihûn. takip ki felaha nail olasınız. Fevzü felaha nail olasınız. Kurtuluşa nail olasınız. Felah'a nail olur, korktuğunuzdan kurtulup umduğunuzdan nail olmaya kavuşasınız inşallah. Ya kardeş, Cenab-ı Hak'nın rızasını kazanarak saadete iresiniz. Sen başkasını bırak, hocam da, bize gelsin. Yahya'dan beri gelmesin, seni dinlemek arzu ediyorsun. Şu ittika nedir bize bir haber vermekte, anlayamadık, müttaki kimler olur. Müttegî olan kim? Müttegî olmayan kim? Şöyle bir tahlil et. Ben o çalışacağım. Bu hususta müteaddit ehvallar var. Mütteaddit kaviller var. Öyle ya? ez cümle deniliyor ki ittika şer-i şerifin edebini muhafaza etmektir. Şer-i şerifin adabını muhafaza ettirme ittika etmiş olursun. Bundan da anlamak bize daha ittika aç sen. Peki ya, şimdi, siz yorulmasanız ben ee, müşterimi bulursam yorulmam. Bak ya! Gönlüm gönlüm akşam kadar mağazada deniliyor da müşteri üst üsüne geldi mi dünyanın tamağının için yahu namazıma bakıp bulamadım arkadaş! Eee ya şey yaptım arkadaş müşteri durun buraya. Eee öyle kaçırsa ne uğrayım? Yazık! Dünyanın için namazını feda ediyor mağazada durur kadar. O öyle geliyor da biz Allah müşterisi gelmiş. قُلُّبُ الشُعَرَى حَزِينَةُ Rahman olan kalpten isteyiyor Allah'ın hazinesinden girmeyle yorulur mu? Hoca ihtiyar Efendimiz yorulmuyor. Sabahla başlıyor da akşam bitirdi sonra da yani hoşluklar başlar da efendim yorgunluk bilmem diyor, ayrıldıktan sonra yorulurum. Bilmem, ikram bana bildirmez ki diyor. Yorgunluğum, hastalığım, neyim hep korbarı gider. Çünkü varisi, embiya onlar bari seyahat biya olunca nasıl olur da ücretsiz, neslis peygamber sana da olsa böyle sohbet eder ama doğun sizinle şunları da ben isterim yani şöyle para verin de öyle yereyim demez. Allah yolunda dinliyor diye canını çıkarır. İlle verecek o. Allah'ımız yüzlerin kalbini değilsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Vakıya herkes kentini müttaki, faziletkar addir edilmiş. Ben müttakimdir. Ben taziletli insanım diye zanneder <gülüyor> kendini. <gülüyor> amma, amma, fakat bu vakta ölü mücredet kafi değil. O kafi değil ya takvanın bir kısım alamatları var. Ben ona haber vereceğim de sen öyle takva olduğumu bileceksin. Ya şimdi terazıdaki öyle yok bari tekvamı yok. İttikaidi yok mu, korkuyor yok mu, korkmuyor mu? Kendisinde bu alamatlar bulunmayan insan mütteği sayılamaz. Ez cümle. İnsan lisanını qibetten muhafaza ediyorsa mütteği. Yok lisanı yine qibet ediyorsa mütteği değil. Allah'tan korksa qibet etmeyeceğiz. El qibetü eşek münezcine. Hasan Basri o sesi Rahul Aziz camide bir toplayan görmüş böyle. Deşilen şu kardeşimiz camide toplanmasa iyi olur demiş. Gece onu kızakmışlar önüne vermişler. Ya Rabbi ben de ibadet ben. Kalbimden geçti. Hasanatul efras seyyatül mukarrabîn. Büyüklerin büyüklerin, küçüklerin hasenesi büyüklerin seyyası olur. Ölmüyor mu besbelli diriklerinden, cennet cennet dedikleri bir ev ile bir kaç kuri. İsteyene ver anları, bana Allah seni hay seni. Allah'ın cemalı, bana kemalını, rızasını isterler. Biz de cennetini nasip ettiksek yeter ya. O işte cemal, Allah istediği için cennete niye oradaki adamı kalben gıybet ediverince diyorlar veriyorlar sen diyor sana layık değerli de kalbinden de geçmeyeceğiz senin diyor Kıybet diyor. Tesavvuf erbabı diyor veliler yolunda. Onlara altı saatten fazla yatmakta doğru olmaz. yana kadar yemek de doğru olmaz. Abdestsiz yatağa girmek de olmaz. Ondan sonra şüpheli bir şey yemek de olmaz. Hıççuk su yolunda silip de anlamaz kılması da olmaz. O herhangi bir buluntuyu başa ne şeylerde ne de uluda yemede olmaz inaya dışarıya yayılıp da süzünü sağa yemek de olmaz bu mütlaqî kimse bu tasavvuf erbabı. Hem yani böyle, mesela onlar da. şöyle başlarız. Nişanlı dedik. Sabahına kalktımın diyor. O bir işi arayayım diyor. Pulim da halalla şimdi bir çeşmenin altına oturmuş diyor. Sokumunu şöyle etme yukarı etme açmış diyor. Orada tere otları koyuyor üstüne diyor. Bu kadar fakirmiş diyor. Yelin büyük de kadığı tere otlarını sokmuna katı gitmenin için öyle onları koyuyor diyor. Özeden beri geliyordum diyor. nasıl kıybeti anladınız mı ya Hasan dedi diyor. Beni camide dedi diyor. Camide diyor deşiriyor değil diyor halbrang gıbet ettiğinizde kızardılar beni ömre verdiler diyoruz. Gitilmedin mi diyor. E yuhibbu ahadukum an ya'ful lahma ahihi meytan. Pekeri etti mi? Soralan aziz. Doğru mu sana bunlar deyince diyor. Aman dermiş hmm. beni affettiği gibi gayim oldu vermiş. Hmm. Yani hıma hoşmuş. Kayboldu gitti vicdan. Bu şeymiş. Bir daha bulamadım diyor. Ama sen gıbet etmeyelim kardeşim. Ee, belki son evetlerinin olur Allah razı olsun bu talim. Hasan'ın Basra efendimiz bilir etmişmiş. Ona ona birsini tatlıya göndermiş, yapmış. Ee, şerbetini bolca yapmış, dastırmış, bakmış ki bizer bir yapmış. Kim gönlünde Hasan'ı baş. Hem gönderdi hem hakkını helal etsin diyor. Allah Allah. Koşmuş varmış efendim ben seni caminin önünde attım tuttum, yalan! Hep milletin üstüne yük olmanın için o evliyalık yapıyor. Ne Geçin mi temin edeyim diye eriyor. Ya neler diyorlar bizlere ne ya? Diyemeyiz ama iller deyirler varsın diyorsun. Efendimiz diyor ki, la yekâfûne levmete laim. Laimin levminden havet etme dedi bana kaç Bundan 5 sene evvel sen irşadına bak. Deyirler merden de dururlar. Hiç faydasız. La ya hafuna, halfedme la ya. levmete layim. Layim lümetmeye alışkınsa onlar bir adetleri. Biz kerbanımız yerir, köpekler solar. Hamdolsun. Oo, boşmuş gelmiş, gelmek mi efendim? Ben sana çok kötü söyledim mi? Niye kıybet şey ettin? Şehrin bana o baklava gönderdin. İşte o kıybet ettiğin için gönderdim yavrum. Hakkını helal et. ne kadar haç etmişsin, zeketini bir adetmişsin bana vermişsin onları, benim günahımı da almışsın, ben sana ne kadar iyilik etsem ödeşemem dedi. Kimseyi kıymet et, gel yani bizim kıymetimizi. Parti ney mahana edip de bir araya gelip, sohbet yerinde filan şöyle etti, Necbettin böyle yaptı. E, Türkiye şunu deneyelim, bunlarla sohbet geçirme Allah'a severseniz ya. Sorunun, kardeşinize de sorun, sorun bir. Hiç evinde kıybet geçer mi şimdi yana? sohbetinde hiç böyle partılakı ne olur mu? Ha şöyle hatırlınca, bu de bazı daha iyi falan ne deniliyor yoksa alabildiğine bu ne be? Ellerinde hemen gazatacı getirmeden evrenin kaç şeyden posta soktu geldi mi bizim gazata geldi mi ne olacak ya? Evet okudu okudu koş, sürünesince sarkın yapacak diyor kaşlar. Bakın da dağılmanım için orada bir 90 yer koyuyor benim adam vaazım gibi verir, verirdim Bir yerde, aman hoca söyle kurban olayım Yok yok yarın inşallah Cani, evlilmiş Onun gibi yani herkesin bir ustalığı var yavrum, aldan vermem O adam da ne damat etmiş, bir daha kıybet etmiş, çok bu Sırt kıybetten konuşsak Konuşalım şimdi, çok fazla Eyvallah. Ça. Müslüman. Ya Allah razı olsun. Eyvallah. Çünkü günahı kebairdir. Adam öldürmüştür. Yani zina ile, ne ile, liwat ile, ne ile, beran ile yazıldığı gibi. Onları büyültüyoruz ya bunu adet etmiştik birbirimizle. Gıybetli ben adam 40 gün evinden çıkamıyordum evine münefferede. 40 günün sonra iadesine varıyoruz. Geçmiş olsun diye ağzı yir yir pakıyordu. Şimdi de niye kokmuyor efendim? Hepimiz kıybet ediyor, normal kokmuyor. Buradaki adamın hepsi sığara içerse sığara kokar mı? Hep sığar içiyor, hem kıybet ediyor. Allah hep ıslah etsin. Bazı kardeşlerimiz oluyor, bana diyor, <gülüyor> il meclisine vardım diyor, necis kokar gibi bir koktu geliyor diyor. Cehanda bir durdum önüne daha vardı, nefret ettim. Kimseye varamam diyor, evin köşesinden. Herf <gülüyor> yapmayı yapmayı yapma, halletmişim insan takva, olması, e, takva olmasını bilmesi için lisanı kıybetten muhafaza ediyorsa takva, albinin suyu zandan muhafaza ediyorsa takva insan kibirden, gururdan, başkalarıyla istihza, onu bunu hakir görmekten hazer ediyorsa Allah'tan ittika ediyor insan yalan söylemekten, kıyanetten nasi-i faldan <gülüyor> fenabit atlardan, temayuldan müştenip bul, bulunuyorsa e, müttakidir. Hasılı insan bütün muharramattan sakınmalı. Bütün evamiri ilahiye ziayetkar olmalıdır. İşte bunlar tekvanın başlıca alakadır. Tekvadan tabii geçeceğiz. şöyle. Umar'ın Umar i̇bn Hattab, radıyallahu an, Efendimiz, Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinden bir korkardı, ittifası vardı, mukhafetullah tam asardı. Bazen Kur'an-ı Azim'in ayetleri okunup dinlenince, hıvpinden bayılır, günlerce hasta kalırdı. Kendisini iadede bulunurlardı. Hatta bir gün Albini isteyela eden bir haşiyet üzerine, Allah korkusu üzerine, eline yerden bir saman çöpü alarak Hı. Keşke ben böyle bir çöp olaydım. Keşke ben mevcut bir şey olmasaydım. Keşke ben nesyen mensiye olaydım. Unutulmuş dilmiş olaydım. düşük çocuk gibi. Düşmüş, öyle gitmiş. Sus. Keşke öyle bir şey olsaydım. Keşke validem beni hiç doğurmasaydı. Hiç anadan doğmuş bir şey olmasaydım. Olmasaydım demişti. Halbuki kendisi cennet ile müpşi. Cennet ile tepsir olunmuştu. Bu saat böyle diyor kardeş Allah'tan korkmanın bak vazileti nasıl ileriye gitmiş. Bizim halimiz ne olacak acaba? Biz ne kadar Allah'tan korkmalıyız? Hazreti onlar bu kadar korkarsa Neyin için korkmuyor ola? Kalbimizin üstü kabık bağlamış. Günah üstüne günah, günah üstüne günah. Günah üstüne günah, tesir etmiyor. Ehli dünyanın yağlı lokmalarını yediğiniz için diyor. Mevaizin tesiri olmaz o kimseye. Vaizin tesiri olur. duyma Duymar, ha duymuş ha duymamış gibi olur kendiler. Mecliste olur, biz zindiminde olur kulak verir de. Nefesinden yukarıdan girer Mermi kalbine isabet etmez çünkü kalp kası olmuş, kalp avamınasın, ethangalar yemeğinden neden yemiş, faizinden yemiş, kısa yemiş kardeşim. Hmm. Ya hamat diyor ki Allah azze Hazretleri, ve ve ve ve ve Ayet-i kerimesinde evvela takvayla emrediyor ki, bu melhiyyeti ketketmez olduğundan tahliye mesabesindedir. Temizlenme meselesindedir. Sonra da vebteğû ileyhi vesîle vebteğû ileyhi vesîle bunu da biz sahab belki asker hocamız varsa <gülüyor> asker hoca işte Hacı Salahittin Geylani Bey'in evinde bize bir şey giydirdiler ortaya oturdum. en güçlü cemaatin halis bir evi Hamza Efendi'nin halifelerinden İstanbul'da bizim ben hiç öyle sohbet vermedim demiş yani ile bir buçuk saat mana verdim tükenmiyor öte yanda Arap kabız var meşhur yani müşteri büyük çünkü onlar var Hacı Salahattin Geylan'ı bu konuşan adam ve kâle bilmez diyor. Vallahi bilmez diyor. İtiraz varsa söyler, diyelim de diyor. Yani bir buçuk saattir konuştuğu bir ayetin üzerinde, varsa diyor bir itiraz. ne dedim Hacı ben, vallahi ben bir şey demiyorum ya, mest oldum diyor ben. Şaştım kaldım diyor. Doğru Efendimiz'e bakıyor, elini öpüyor. Efendim bir efendiyi tayin etmişsiniz, İskenderun'a gelmiş. Gündüz evlenley gelince arkadaşları bağıydı bastamiye gitti geldi hastaymış kalmış. Ben bir uyk çocuk gördüm böyle. Galiben de itiraz ettim. Bu işte ne olur ki dedim. Ama yatsı oldu. Geylani Bey Şolya'ya bir engin e, şey attı sandalye Hicaz maçlarından bir şey getirdi. Oraya oturdum konuşmaya başlayınca ben kendimden çıkmıştım zaten hiç haberim yoktu. Efendim demiş vallahi Hacı o Hacı Hasan efendi bir... diyor dedi, siz de Yani öyle rabıta gitmiş ki demiş, bakıyorum o sakalın her siyah olan sakalı sizin nur gibi yüzümüze döndü. Ehe o insanı öyle ederdi. Rabıta evliler atına Bu da şahit, asker hocanın yanında olmuştu o da. Canımızda. hayran oldular canım. Sizi diyor klavuzladım mezbahanın başına oturdum Allah'a ağladım. Hmm. Ay vay. Şimdi de amelim anda İşe işe yaramaz. Hep taru ileyhil vesile. Nazım-ı şerifi ile talebinde bulunmamızı emrediyor ki bu da tahliye hükmündedir. O halde vesile nedir bize? O vesile. Baya orada da konuştum. Vesile Allah. Bana paradır Allah. Olmaz dağın başında yalmaz. Bin kişi yalmarsın olmaz. Dükkanı açın. Ziraat yapın. Vesair bir sanata başlayın. Babrıka yaptırır, o zaman zenginlik gelir, yoksa vesilesiz para insana gelmez, köşen olsun. Binde bir alama gelir, dünyadan kalbi ayrılmış da